Tevratu li siddin madayne min şehri ramadan ve irzülel İncilü biselasi biselase aşirete madat min şehri ramadan ve irzülel zeburu lisemane aşirete halet min şehri ramadan ve irzülel kuranu li erba'in ve işrine halet min şehri ramadan vasile hazretlerinden ahir ibni hanı da taberani rivayet etmişler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 Tevrat Efendim Ramazanın altısında geldi, Musa Aleyhisselam. İncil Ramazanın on üçünde geldi, İsa Aleyhisselam. Vahiy yolunması gelmesi Efendim on üçünde geldi. Zebur kime? Davut Aleyhisselam'a, Lisanı aşsa khaled mi on sekizinde geldi. Ramazan'ın on sekizinde. Bak dikkat edin İbrahim Aleyhisselam'a gelen Ramazan'da geldi. Musa Aleyhisselam'a gelen Ramazan'da geldi. Davud Aleyhisselam'a gelen Ramazan'da geldi. İsa Aleyhisselam'a gelen Ramazan'da geldi. Vahiyler. Hep. Sonra Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e Ramazan'ın 24'ünün 25'ine bağlayan 24'ünde geldi. Kur'an-ı Kerim'de o zaman geldi. Şehr-i Ramazan ellezi <gülüyor> inzile fihil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olduğu Ramazan ayı. Yani demek ki Kur'an da Ramazan'da inmiş. İncil'de, Zebur'da, Tevrat'ta, Suhuf-i İbrahim'de Ramazan'da inmiş. Neyi gösteriyor? Hepsi Ramazan'ın ne kadar mübarek bir ay olduğunu gösteriyor. Ramazan bitti. Şevval ayına girdik. Şevval'in 18'ine 17'sine neyse takvime bakarsınız Yarısını geçtik yani şevalin ortasını geçtik şeval gitmek üzere sonuna doğru gidiyoruz Ne var şevvalde? 6 gün orucu var Kim Ramazan'ı tutar şevalden de 6 gün oruç tutarsa Bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi Sevab alır Elinizde imkan var Tutmayanlar 6 gün orucunu tutsun Tabi buradan ne anlaşılıyor? Ramazan öğle mübarek bir ay ki Peygamberlere mukaddes kitapları, hitaplar Ramazan'da gelmiş tabi o güzel ayı geçirdik efendim o ay geçti efendim Ramazan çıktı Müslümanlık Ramazan bitti bütün senelik ibadetini millet yaptı Ramazan geldi, hoş geldi Efendim, bayram geldi, hoş geldi, baklara tepsil tepsi de boş geldi. Ramazan gitti, hoş gitti, artık arkadaş al Ne namaz var, ne Kur'an var, efendim, tevbe de bozuldu, tevbe de yok. İçi de içebilir, sigara da içebilir, her şeyi yapabilir. Neden? E, Ramazan bitti. Ramazan bitti, artık her şey serbest sanıyor millet. Ramazan bitti diye, o Ramazan'daki güzel haller de gitti yanlış. Nasıl olacak? Ramazanda kazandığı kondisyonu Müslüman Ramazandan sonra devam ettirecekti. Ettiremediyseniz çok fena. Çok tehlikeli bir durum bu. Aman Ramazan'daki hallerinizi hatırlayın. Ramazan'daki hallerinizi tekrar edinmeye, korumaya Ramazan'daki o güzel efendim ruhani ilahi havaya, o mistik havaya tekrar girip böyle yaşamaya devlet edeceksiniz. Allah-u Teala Hazretleri bizi ibadetinden, zikrinden, şükründen efendim ayırmasın. Yanlış yollara düşürmesin, Efendim, sevmediği şekilde ömür geçirmesin. Evet. Fatiha-i Şerife, meal esmele. İş salavat iş seri rah ve keş bir ihlas şerif besmeleyle. Taati hayi şerif mal Tilavet-i Şerifet أنه لا إله إلا الله لا or uh -huh. mededur sallallahu sadıkul va'id amin sallallahu alayhi ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ecme'in ve selleme teslimen kesiren ilayhe meddin kul billahi minash shaytanir racim bismillahi errahmanir rahim Laqad jaa'a kum rasulun min anfusikum azizun 'alayhima anistum hariyisun 'alaykum bil mu'minina ra'ul rahim. Fa'in tawallaw fakul hasbiyallah. La ilaha illa hu 'alayhi tevekkeltu wa hu rabbul arshil azim. Salaka Allahul azim Subhane rabbike rabbil izzete ammahi ve sefûn. Ve selâmün alel mürselîn. Ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Amin Subhane rabbiyel alîlâlel vehhâb. Elhamdülillâhi hakkâ hamdîhî. Ve salâtü vesselâmü alâ seyyidina Muhammedin. Ve Ala Alihi ve sahbîhî ve men tebi'ahû bi ihsanın ecmain. Allahumme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel âlemîn yapmış olduğumuz cümle, ibadet ve taatlerimizi, hayratu hasenatımızı, vazı teskiratımızı tezkiratımızı, hatm-i okumuş okutmuş olan 8 adet hadmi i Kur'an-ı Kerim'i, 2 adet 70 günlük kelime-i tevhidi, 4 adet 6 adet 4400 Salat-ı Tefriciye'yi vefat eden babası için kardeşimizin birisinin okuduğu 43 adet Yasin'i bir adet Mülk Suresi'ni ve diğer ibadetlerimizi lütfunla, keraminle kabul eyle Yarabbi. Şu ibadetlerimizi hakimlerimizi zikirlerimizi Selatü selamlarımızı rahmetine ermemize, rızanı kazanmamıza vesileyle eyle Yarabdıyız. Muratlarımıza bizleri naile eyle Yarabdıyız. kereminden onlara ve bizlere ecil-i cezil, kesirler ihsan eyle Yarabdıyız. Hasul olan ücuru mesubatı evvela Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye edelim, vasıla edelim Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, rızasına, iltifatına, teveccühine nail olmayı, masar olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in mübarek âlinin, ashabının, eczacının, evladının, hulefasının, ahbabının, ihvanının ve makamı irşadının varisleri, müşidini kamilin, evdiyayi mukarrabin, meşayih-i vasılînimizin saadat-ı meşayih-i ruhlarına ayrı ayrı hediye eylelik vasıra yarar. yarabbim o evliyaullah sevgili kullarının himmetlerine, teveccühlerine bizleri mazhar ile yarar. ahirete göçmüş olan annelerimizin babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin müslüman akrabamız, ahbabımızın kardeşlerimizin, dostlarımızın, arkadaşlarımızın yakınlarımızın ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik, vasıl eyle yarabbim. Muhatimleri indiren, kelimeyi i tehditlerini çeken, salatu selamları, süveri Kur'aniyeyi okuyan kardeşlerimiz kimler için okumuşlarsa, o muratlarına da vasıl eyle yarabbim. Şu beldeleri fetheden Fatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin, gazilerin, hayır hasenat sahiplerinin ve hasseten Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin, İskender Paşa Hazretlerinin ve beldemizin medarı, iftiharı olan, Yüşü Aleyhisselam'ın Ebu Eyyübel Ensari Efendimiz ve sahabe-i kiram ve Doğan'ın ve hazretlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Ve hasleten kitabını okuduğumuz Gümüşhane'de Ahmet Ziyahattin Efendimiz'in kendisinden teyze aldığımız sevgili hocamız Muhammed Zahid-i Hazretlerinin ve sayın müşidini kamillerimizin, kamilinimizin Evliya-i ruhlarını ayrı ile hediye edip vasıl eyle ya Rabbi sair ve müslümini müslüman kardeşlerimize de dereceleri üzeri ikram eyle ya Rabbi kabirlerini pür nur ruhlarını mesur eyle ya Rabbi kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. sevaplarını ziyade eyle seyyatlar olanların seyyatlarını hasenat tedbir eyle azap görenler varsa azaplarını deh üret izale eyle ya Rabbi derecelerini yüksek eyle. Biz yaşamakta olan mümin kullarına da Ya Rabbi tevfikini refik eyle. Dolunda daim zikrinde kaim eyle. Sevdiğin amelleri hayratı hasenatı işlemeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi nesillerimizi, zürriyetlerimizi sevdiğin kullarıyla eyle Ya Rabbi. Bahtımızı güzel eyle Ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar ihsan ile yarabbim dertlerimize devalar ver yarabbim müşkün durumda olanların hallerine çareler nasip eyle yarabbim borçlu olanların borçlarını ödemelerini nasip eyle yarabbim gönlünde muradı olan kardeşlerimizi ismi azamın hürmetine habibi edibin nebi ekremin hürmetine muratlarına Nail eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel alemin dünyanın ve ahiretin bizim bilmediğimiz aklımıza gelmeyen, gelen her türlü hayırlarla bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin her türlü şeylerinden bizleri mahfuz eyle. Ya Rabbi ecdadımızın bize emanet ettiği şu duyarları korumayı, Düşmanlara kaptırmamayı bizlere nasip eyle. Tasıklara, facirlere, kafirlere, zalimlere, müşriklere, münafıklara fırsat verme ya Rabbi. Bizim hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı bizi onlarla cezalandırmaya ya Rabbi. Müslümanların diyenleri olup da kafirlerin eline düşmüş olan, istilaya uğramış olan diyanları kafirlerden kurtarmayı nasip eyle Müslümanlara zulmeden zalimlerin, Kendilerini, karılarını, evlatlarını, mallarını, diyarlarını Müslümanlara denimet olarak ihsan eyle yarattı. Mücahit kardeşlerimizi dünyanın her yerinde şafirlere karşı mansur ve müeyyet ve muzaffer ve galib eyle yarattı. Farz-ı gayb hazinelerinden onları takı eyle yarattı. Meleklerinle teyit eyle yarattı. Müslümanları zafere ve galebeye mazhar eyle yarattı. Ya Rabbel Alemin Bizlere de ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle. din mübini İslam'a faydalı işler yapmamızı nasip eyle. Müslümanları mutlu edecek, onları yükseltecek, sevindirecek, hayırlı eserler, işler yapmayı, eserler bırakmayı, tesisler kurmayı bizlere nasip eyle Ömrümüzü Ümmet-i Muhammed'e faydalı şekilde geçirmeyi nasip eyle hayırlı, sıhhatli, ahiyetli, sevaplı, uzun ömürlerle Kur'an-ı Kerim yolunda. Peygamber Efendimizin sünneti üzere yaşayıp rızanı kazanmamızı nasip edeyim. Son nefeste imanı kamil ile, Kur'an-ı ile ve buyurun beraber söyleyelim. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye sevine sevine memnun ve mesrur olarak ahirete sevdiğin kul olarak görüşmeyi nasip eyle yarattın. Habirlerimizi cennet bahçesi eyle yarattın. Habirden kalkınca şu pazar günü, şurada, şu camide hadis dinleyeceğiz diye, söyleyeceğiz diye toplandığımız gibi bizi bu halimizle, bu topluluğumuzla Peygamber Efendimiz'in sancağı altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşır eyle yarattın. Mahşer gününde bizleri mahşer gününün sıkıntılarına uğratmaya ya Rabbi. arş gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine erdir ya Rabbi. Resulullah Efendimiz'in şefaati kührasına mazhar eyle ya Rabbi. Cehenneme düşmeden sırattan yıldırım gibi geçerek cennete varmayı, ebedi saadete ermeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Hüllan-ı Ekber'ine vasıl eyle ya Rabbi. Selamına mazhar eyle. Muhatap eyle ya Rabbi. Kemalini görmeyişi gözlerimize nasül eyle ya Rabbi. Bi hürmeti Kur'an Kur'anil Azim. Ve bi hürmeti hatamatil tehlil-i şerife. Ve bi hürmeti salavat-i şerife. Ve bi hürmeti suev-i kur'aniye. Ve bi hürmeti esrar-i suretil Fatiha. Şimdi ders tarifi isteyenler çok olmuş. Efendim e, uzun kağıtlar geldi. Onlara ders tarifi edin Şöyle bir bakayım kağıtlara. Diyer ki böyle çetin bir yolda tek başıma yürüyemeyeceğimden, bir müşrikli kamilin imamlığı zaruri olduğuna kani olduğundan, yürüdünüz olmak istiyorum demiş. Allah razı olsun. Efendim, pekala ders tarif edeceğim. E ona ve diğer kardeşlerime. Müsaade ederseniz, ders almak istiyorum diyor. İsmini vermiş bir kardeşimiz. Tamam, ismini şöyle ayıralım. Ders almak istiyorum. Filanca dershanede çalışıyorum. Filanca mi olayım? Tamam. Efendim. Ders almak istiyorum. Efendim. Evet. Onun için beraberce tevbe edilelim. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el-Azim el-Kerim el-lezi la ilahe illa hu el-hayyel kayyume ve etubu ileyh Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mesletatı eûzü bike min şerr ma sanatı ebu uleke bin nimetike aleyye ve ebu ubi zemli illa enter. Allah tevbelerinizi kabul eylesin. Geçmiş bütün günahlarınızı silsin. Bundan sonraki ömrünüzde günahlara, haramlara artık ulaşmadan Allah'ın sevgili bir kulu olarak yaşamayı, sevgili kullar zümlesine dahil olmayı ömrünüzü iyi bir kul olarak geçirip, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmanızı nasip eylesin. Üzerinizdeki kul haklarını düşünün, sahiplerine verin, üzerinizde kul hakkı bırakmayın. Bu da şartlarından birisidir. Bunu tavsiye ederim. Ayrıca kılmadığınız namazları, tutmadığınız oruçları ödeyin. Onlar da boynunuzda boş kalmasın. Efendim, e, namazlarınızı kaza edin, oruçlarınızı kaza edin, zekatlarınızı verin üzerinizde ibadet borcu da bırakmayın. Ee, devamlı abdestli gezin. dervişliğimizin şartı bizim efendim e, şeydir, budur. Abdestli olursanız etrafınızda melekler olur. Şeytanın yanınıza sokulamaz, size tesir edemez. Bu bakımdan O bakımdan e, devamlı ateşli gezin. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Sikri istediğiniz saatte yapabilirsiniz. Günlük dervişlik zikirlerinizi istediğiniz bir saatte yapabilirsiniz. Sikire oturduğunuz zaman sakin temiz kenabi yerde oturun. Şöyle başınız dinç olsun. Gözünüzü kapatın. Bir gerek oturun. Evvela 25 defa estağfurullah çekin. Şöyle bir günahlardan bir alınmış olursunuz. Sonra bir fatiha, üç kilo Allah'ı okuyup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aline, ashabına, sahabat ve meşahit hulga aliyemize, pirlerimizin, şeyhlerimizin ruhlarına hediye ettim ya Rabbi deyin. Onların ruhlarına böyle bir Kur'an-ı Kerim hediyesi gönderin. <gülüyor> Sonra gözünüz kapalı rabıtayı mevk yapın. Ne demek rabıtayı mevk yapmak? Yani aklıyla, hayaliyle ölümü efendim, ölümle irtibat kurmak demek. Yani ölümü Tahir etmek, gözünün önüne getirmek demek. Şöyle nasıl öleceğinizi, nasıl yıkanacağınızı, nasıl keferleneceğinizi, nasıl namazınızın kılınacağını, nasıl kabir sana götürüp yemileceğinizi, kabirde nasıl meleklerin geleceğini, kıyamet kopunca kabirden nasıl kalkacağını, mahşer yerini şöyle o halleri bir düşünün. Nasıl hesaba çekileceğinizi, amellerin tartılacağını, nasıl kötülerin cehenneme atılıp cehir yanacağını, iyilerin sevine sevine cennete varıp nasıl bahtiyar olduğunu göz önüne getirin nefsinize nasihat edin kendinize ki, ey benim nefsi emmarem aklını başına topla hayatını boşa geçirme fırsatı elden kaçırma bir saniyeni bile harcama cenneti kazanma çalış cehenneme düşmeme dikkat et diye kendinize öyle nasihat edeceksiniz ölümü düşündükten sonra bu Rabıtayı met dediğimiz şey Yani şöyle bir düşünceler yapıp Efendim kendimize Nasihat ediyorsunuz Rabıtayı met yapıyorsun Bir İkincisi rabıtayı mürşit yapacaksınız Bizi göz önüne getireceksiniz karşınıza Hocalarımızla beraber oturup okurmuşuz. Siz de karşımıza oturmuşsunuz diye Göz önüne getirin Gönlünüzü gönlümüze bağlayıp Gelecek olan feyzi ilahiye Muntazır olun İnsan mürşidiyle böyle rabıtayı mürşit yapınca ondan kendisine çok kıyızlar gelir. Bu manevi hayatın esrarı da açılır kendisine. Maneviyatı ilerler. Sonunda efendim, hocasına rabıta yaparken yaparken başarılı olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmeye başlar. Bunun için söylüyorum. Çünkü bazı insanlar Rabu'tayın yürüyüşü reddediyorlar. E ne var insanın hani gözünü kapatıp da sevdiği bir kimseyi babasını, anasını düşünmesi yasak mı dinimizde? Değil. E, Peynirleri düşünmesi yasak mı? E değil. E ne olur yani hocasını düşünecek? E hocasını görüyor hayatında, camide görüyor. Ders yaparken de gözünü kapatacak, düşünecek. Böyle görmediği kimseyi hayal gücüyle düşünmeye alışa alışa ne olacak? İbnan olacak, olacak, olacak. E, güzel de bir derviş olursa ondan sonra Resulullah'ı görmeye başlayacak. Daha ne istiyorsun? Yani millet bilmediği şeylere itiraz ediyor boş yere manasını bilmeden. Yok efendim şöyleymiş, böyleymiş, bilmem ee, ileri geri bilen bilmeyen iş, işin içine girmeyen pek sözler söylüyor. Bu rabatayı de güzelce yapın Söreceksiniz kendinize zaten yaptığınız zaman, failesini, feyiziniz çok olur, ve dekonus hızlı olur. Efendim, tabii bir gerçek de ortada insanların etrafı boş değil. El büyüklerimiz tabii ruhaniyetleri var. Efendim, onlar için bir sınır yok, bulut yok. Efendim, ruh nereye gidiyor? Yok olmuyor. Beden toprağın altına gömülüyor ama ruh serbest oluyor insana tesir ediyor, rüyasına giriyor, aklına nüfuz ediyor, etki ediyor. Yani bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Evliya Allah'ın ruhunun böyle müziyetleri, kabiliyetleri vardır tabi. İnsan onu bilir de ona göre davranırsa, edebine takılırsa, edebi takılmasının mükafatını görür. Ebeksizlik yapınca da kimse kimseyi aldatamaz. İyi derviş olmayınca da eline bir şey girmez. Bu da gün gibi aşikar bir şey. Yani derviş bilsin ki Boşlukta değil, kendisini gören var, bilen var, takip eden var. Ayağımdan kalsın. Bir de irtibat kurmayı öğrensin. Şimdi tersizi elimize alıyoruz. Alo, alo, efendim. Konuşuyoruz, irtibat kuruyoruz. Radyoya ayan diyoruz, irtibat kuruyoruz. Derviş de şeyhiyle irtibat kurmayı öğrensin. Her zaman beraber olunmuyor ama irtibat kurulabilir, irtibat kurmayı öğreneceğiz. Evet burada Rabatayı Mürşid diyoruz muhterem kardeşlerim o kadar güzel bir şey bu yani hele bir de insanın efendim Mürşid-i Kamillere Evliyallah Büyüklere irtibatı olduğu zaman bayağı efendim onun neticeleri başka türlü olur yani üçüncüsü de Rabatayı Huzur dediğimiz çalışmadır yani ölüm düşüneceksiniz bir Mürşidi düşüneceksiniz iki bile Rabatayı Huzur ne demek Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlamak, düşünme. Ne Gözün kapalı, diz çökmüşsün. Yarabbi sen beni görüyorsun. Görmüyor mu Allah? Görüyor. Sen beni görüyorsun. Ben senin huzurundayım. Efendim, ben senin huzurundayım. Ben senin iyi kurun olmak istiyorum ama her şey senin lütfunla olur, yardımınla olur, dilemenle olur yarabbi. Bana tevfikine refikeyle yardım eyle de ben de senin sevdiğin kul olabileyim. Şimdiye kadar geçirdiğim hayattan utanıyorum, mahcubum. Bana tevfikine refikette ben de senin zikreden, sana şükreden iyi kullandan olmakta istikrarlı olabileyim Rabbi, diye duaydım. Her şey Allah'ın lütfuna bağlıdır muhterem kardeşlerim. Her şey Allah'ın lütfuna bağlıdır. Onun için Allah'tan istemek lazım. İyya kenabıdır ve iyya kendisi ancak sana ibadet ederiz ancak senden yardım isteriz Allah'tan yardım gelince insanın gözü de açılır gönlü de açılır işi taraf gider Allah'tan yardım gelmezse insan belasını bulur cezasını çeker Bedendir, bir kusur yapmıştır ondandır ee, bakıyorsun gazeteler çok ibretli az önce isyan etmiş Haydar Cevadov. şurada resmi var az sonra bakıyorsun Tan kralın önünde, yerde yatmış, işte ölmüş, gitmiş. Ve nereye gitti? Ne şehit oldu, ne gazi, haydiye gitti, niyazi derlerdi bizim zamanımızda. Yani ne şehit oldu, ne gazi, Şehitlik yok çünkü Müslüman Müslümanca kavga edince şehit olur mu? Gazi de olmaz, ne oldu? Ömür e başa gitti, havaya gitti, yazık oldu. İbret yani. Sonra bir gazetede gördüm, bir kız kapşanma başımı örtüyor, tabi ise pazarlığa giyermiş bu Alevis Gaziosmanpaşa olaylarında ondan sonra ikinci resimde kaldırımın kenarında ölmüş efendim göz e, şey pantolonlu şeyli efendim böyle yatmış sıyrılmış üstünde şeyler ee, yani işte sonunda böyle bir şey olabiliyor ne yapmak lazım Allah'tan Allah'tan hayır istemek lazım Allah'a çok yalvarmak lazım aman yarabbi demek lazım kendine güvenmemek lazım edebsizlik yapmamak lazım edebe riayet etmek lazım yani insanın hatası sonra çok pahalıya mal olur aman yarabbi senden yardım istiyorum bana tevfikini refügeyle deyin buna da Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlama çalışması olduğu için yabıdayı huzur diyoruz başını şöyle kalbine eğip de kalbine bakıp da kalbinden iç alemine şöyle nazar edip de o iç aleminde ta aş-ı kadar uzanan o alemde Allah'ın huzurunda durduğunu düşünüp de Allah'a öyle münacat etmesi dolayısıyla da rabıta kalp derler. Bunu da yapacaksınız. Demek ki zikre oturduğu zaman derviş 25 estağfurullah diyor, bir fatiha üç Allah hediye diyor pillerimize. Ondan sonra ölümü düşünüyor, rabıta'yı net yapıyor. Mürşüdü ile bağlantıyı kuruyor, rabıta'yı yı yapıyor. Nabıtayı huzur yapıyor. Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlıyor. Gözü kapalı. Hangi alemlere gidiyor ruhu? Gidiyor. Ondan sonra artık ne yapacak? Sihre başlayacak. Evvela yüz defa estağfurullah çekin. Hadisi şerifte var. Şükretlerden alınma. Bak bizim yolumuz, Peygamber Efendimiz'in sünneti yoludur. Bizim ders kitabımız, hadis kitabıdır. Ramızı ve hadis. Hadis koleksiyonu yani toplamış. Abdü Ahmet Ziyahattin Gümüş Ahmet Hoca'mız, biz de onu okuyoruz. Sırayla okuyoruz, siz dinliyorsunuz. E fena oluyor? Elhamdülillah. Bizim evimiz Peygamber Efendimiz'in yoludur. Yüz hadis-i şerif tavsiye etmiş, çekin bir. 100 la İlahe tavsiye etmiş hadislerde var, Onu de çekin iki. Bin defa Allah, Allah, Allah, Allah diye lahz-i çekin çünkü ya öyle diyor aman Allah'a çok şükredin diyor. Zikrin karşısına çıkanlar, tasavvuf hasmı olanlar yapmıyorlar bu zikirleri. Yapmıyorlar efendim. Eğer sen yap hadi bakalım Mustafa sen yap bakalım ne kaydediyorsun. Allah de diyor. Ya öyle diyor aman üskürüma dikran ayetin suresinin numarasında söyleyeyim. Sen benden iyi biliyorsun zaten. Basiret kolaydır tutmak zordur. Zaten benden iyi biliyorsun ama Niye tutmuyorsun? Tutsana. İyi insanla kötü insanı ayıran nedir? İyi insan duyduğunu uygulayan insandır. Allah'ın emrini tutan insandır. Kötü insan kimdir? Bili ama yapmıyor. Bilip yapmamak çok kötü. Bilip de yapmamak en kötüsüdür. Onun için onun durumu daha fena. Buradaki hamal Mehmet daha, duyduğunu yapıyor, sevap kazanır. Ötekisi efendim koca kavuklu adam. Bildiğini yapmadığı için onun derecesine ulaşamaz günaha girer. Hatta. Onun için bir defa da Allah diyeyim. Neden? E, ya Yer, Allah'ın yıkırın da Allah'ın zekran kesele Allah'ı çok kitledin diyor. Al önüne tesbih. Hocam tesbih'e ne lüzum var? Diyorlar şimdi suruttalara. Ben onlara gülüyorum. Yani eliyle çeksin hadi bakalım yetmiş bin kelime-i eline çek oynatırsın, Fırttırı, fırttırırsın şey yaparsın, şıkıdım da yetmiş bin şey bununla çekilir mi? elbette tesbihine artık adam tesbihinin karşısına çıkıyor yetmiş bin kelime-i çekmek var mı? var, e hadi bakalım çek eline, bir alet kullanacaksın şöyle sahabe-i kiram kullanmış ihtiyaç olunca kullanmış sahabe-i kiramdan Ebu Hüreyre diyorlar? anh nasıl kullanmış? mübarek. E tesbihlerimiz var cebimizde. Şimdi fabrikasyon bir şey güzeller, sanat güzel şeyler oluyor. İpe düğün yapmış. Düğün, düğün, düğün, düğün iki bin tesbihi varmış. Düğümden şey yapmış. Evet. Fukara acizane kolay hallediyor. Diş, dişini fırçalamak için belden faydalanıyor. Zikrini çekmek için İpe düğün tak, e, şey yapmış. Kimisi hurma çekirdeğimi şey yaparmış. Tık. Tık tık tık kızıyorlar şimdi bizim hatme taşları var, çakıl taşları öyle bunlar e işte sahabe-i kiram da çakıl taşı kullanmış yahut normal şekilde kullanmış, mühim olan saymak Ebu Hüreyre radiyallahu anh o tesbihini çekmeden gece hiç uyumazmış e ne, ne diye karşıya çıkıyorsun şimdi, karşı çıkıyorsun bilmiyorsun, ondan çıkıyorsun mümkün sanıyor ki Arapça bilen her şeyi biliyor bir gün evvel biz şeyde Suud'da okuduk, o şey var, efendim, Yemenli büyük bir alim var, onun hadis kitabı var, ondan da bildiği bir alim yani, muteber bir kitap, sahih bir kitap yani, efendim orada okuduk, Peygamber Efendimiz Haceri esvedi, Esvet'i öpmüş, tamam, herkes fırsat bulursa öpüyor. Bir de Rıfn-i Yemani'ye geldiği zaman, hacer Esvet'ten önceki köşeye, oraya da gelmiş, öpmüş, yanağını koymuş, demiş Yapmış Peygamber Efendimiz. Demek ki yapılabiliyor. Şimdi bizim ertesi günde arkadaşlarımızdan bir tanesi tavaf ederken bir, bir akşam evvel okudu ya tavaf ederken gelmiş rükn Yemani'ye ondan sonra yan açmış tenhaca fırsat buldu diye öpmüş yananı koymuş. Ne yapıyor? Peygamber Efendimiz gibi yapıyor. Zaten arkadaş aşık. Biraz sakallı, göz yaşlı bir kardeşimiz Kabe'yi seviyor tavafı seviyor, haccı ömreyi seviyor demiş iyi kardeşimiz e hadis içerisinde böyle yaptı diye peygamber efendimiz okuyunca efendim şap şup ondan sonra yanağını koymuş öpmüş hemen oradaki besçi arap dikilmiş başına haram, haze haram haze demiş ben sünne demiş yani haram filan değil dün akşamı bulduk mi? deyince ben de oradayım görüyorum böyle vaziyeti uzaktan da takip ediyorum Arap diyor ki, la la la la la la la la la la, yani kaç tane hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, yani bir sürü laf çekti. Ben de o zaman yanaştım dedim ki, sizin efendim alimlerinizle Yemenli, Kalancanın kitabında, Tümükşem okuduklar, bu böyle, Efendimiz böyle yapmış, yani bilmiyor adam, bilmiyor haram diyor, ya, Peygamber Efendimizin yaptığı şeye haram diyor tesbih'e kız, Ebu Hureyve'nin mi kızacaksın maddiyallahu anh'a? Yapmış. O peygamber efendimizin hanımlarının böyle hurma çekildiklerine neden mi kızacaksın? Taş, çakıl taşlarından şeylerine de mi kızacaksın yani? Haddini bil, kitap oku biraz şey yap. Ben Kabe'nin şöyle yanına yanaştım duvarına yaslandım. Her göz yaslanıyor. Göz yaşı diyor ki insan böyle bir manevi, manyetik havası var. İnsan bir şey oluyor yani. Gözlerinden erhalim şey yapıyor. Yaşlar boşanıyor. Şey yapıyor. Çocuğun dikildi başıma. Kabe'nin oradaki bekçilerde. Abi, görev içimizci falan gibi işte böyle tıfırlı çocukları koyuyorlar deli kanlı. Uyuyuyun terlemiş çocukları falan. O geldi. haza haram yapma falan dedi. Ondan sonra diyor Allah burada değil diyor. folk diyor. Fog yukarsı demek. Allah burada değil yukarıda diyor. Dedim ki he, sen söylediğin sözü, Kur'an duyuyorum, Allah mekandan münezzeh, sen burada yukarıda dersin, Avusturalya'ya göre aşağısı oluruz. onun. Evet aşağısı olur Yani biz senin bilmediğin kaç şeyi biliyoruz? Bize akıl öğretmen kalkıyor. Yani şey değil de yani bilgisi az. Benim mekanistleri ölçmek bakımdan söylemiyorum, güya yanlış söylüyor. Ne olur yani Kabe'ye insan yanaşır da, Kabe'ye yanaşıyor ne yapıyor? Kabe'nin örtüsüne yanaşıyor, aman Yarabbi diyor sen bu beytin sahilisin, ben senin kulunum, sen elhamurrahimisin, dafâr-ı zünürsün, fettârılıyorsun, affet Yarabbi diye yalvarıyor, ibadet ediyor. Yani başka bir şey yapmıyor ki, yani biz oraya niçin sarılıyoruz? Peygamber Efendimiz'in mescidinde tam karşısına geçtim, dua ettim, hemen yakala birisi yapıştı, böyle dön diyor. E yok ki duada ille kıbleye dönecek diye bir şart şey var mı? Peygamber Efendimiz burada yatıyor, ben de böyle dönmüşüm yani. Diyor ki, Allah'tan istenir diyor. E ben kimden istiyorum? Ben de Allah'tan istiyorum. Kime açtım elimi? Salihetü, Resulullah'tan istiyor. Allah'tan istiyoruz. Resulullah, salatu selam ve şey yapıp Allah'a dua ediyoruz. Adam itiraz ediyor. Ben tamam dedim. Dinlemedim yani onu. Diyor ki, Allah-u diyor. Allah'ın yettiği demek? Yani sen sapıksın Allah sana hidayet versin demek. Yani bizi şey yapmadı, beğenmedi. Eşya taşınacağından 34 R, 85 numaralı araba yerinden taşınacakmış. Resmi arabaymış üstelik bu oy Evet. 34 R, -C 85 eşya taşınacağından yerinden şey yapacak. Evet. Yüz estağfurullah, yüz daha ilahe illallah. Bin defa Allah Yüz salavatı şerife, yüz gülü vallahu Bunlar hadis şeriflerde var. Yani bunları niçin söyledik? Bazı kimseler itiraz ediyorlar. Şimdi herkes her kafadan bir, bir laf çıkıyor. Kimisi yanlış şeyi met ediyor, doğru şeyi kötülüyor. Kimisi. Elmas Eğriye eğri, doğruya doğru. Kur'an-ı Kerim'de Allah senin ananın, babanın, kendinin alehinde bile olsa adaletten ayrılma diyor. Doğruyu söyleyeceksin. Eğri eğri doğruya doğru. Bizim şeyimiz bu. Hadis-i şeriflerde bunlar tavsiye edildiğine göre bunlar çekilecek. Kimse de kalkıp da ben hocam sarığım var, kavuğum var, cüldem var. Efendim böyle çekmeyin diyemez bunlara. Neden? Peygamber Efendimiz çekin demiş. Göstereyim. Hepsinin sayfasını vereyim. İstersen bir tekstil çıkartalım. Hepinize dağıtalım. Şu hadis kitabı, şu, şu sayfasında rabisi şu, kaynağı bu. Hepsini söylüyorum. Ve Peygamber Efendimiz tavsiye etmişse sen niye zikrin karşısına çıkarsın? Zikretme, derviş olma deli olursun diyor, oynatırsın diyor, yapma diyor, etme diyor ve bu tesbih diyor. Efendim binbir çeşit söz söylüyorlar da biz onun için bu izahı biraz böyle sohbet babında yapmış olduk. Bu zikirleri bitirdikten sonra Estağfurullah, La İlahe İllallah, Allah, Sadat-ı Şerife, Gülvallah, el açar, dua ederseniz o günkü zikrimiz bitmiş olur. Ondan sonra ne yaparsınız? Ondan sonra da kalbinizi daima zikre çalıştırırsınız. Şimdi ben size zikir telkin edeyim, beni dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Şimdi sizler de söyleyin Allah şahid olsun deyin. Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı yumun, gözünüzü kapayın. İçinizden Allah demek sessiz olarak devam etsin ama sessiz. <Gülüyor> Allah mübarek etsin. İşte böyle hiç kimsenin duyamayacağı şekilde insan kalbinden içinden Allah diyor işte gördünüz. Buna zikri kalbi derler bizim tarikatımızda. Yani hiç kimsenin anlamadığı dil dudak kıpırdamadan, ses duyurmadan insan kalbinden anlamadığı bir şekilde kimsenin Allah demeye devam edebiliyor. Kimse bilmiyor. Tabi ibadetin gizlisi makbuldür. Nafile ibadetlerin, faziletli ibadetlerin gizlisi makbuldür. Kalbinizden böyle Allah'ı zikredin. Yolda, işte, gecede, gündüzde, çarşıda, pazarda kalbiniz daima Allah desin dedelerimiz harp ederlermiş dışarı saldırırlarmış ne yaparlarmış Allah Allah Allah Allah Allah diye giderlermiş. Bak, o zaman bile zikrediyor e sen de dükkana giderken çarşıya giderken, arabadayken şuradayken, buradayken sen de Allah de o zaman aynı sevapları alırsın her anın ibadeti olur ahirette yüzün güler, çok sevaplar kazanmış olursun bizim yolumuz peygamber efendimizin sünnetine uymak olduğu kesin asıl kaydıyı söylüyorum peygamber efendimizin sünnetine uymak amacımızdır yolumuz budur peygamber efendimizin sünneti yolunda yürüyeceğiz kur'an-ı kerim yolunda yürüyeceğiz onun için devamlı abdesti gezeceksiniz Camii, cemaati, cumayı terk etmeyeceksiniz öyle dinin mühim işleriyle oynamak olmaz cuma kılma bilmem ne yapma olur mu Allah emretmiş kur'an-ı kerimde ayet var ya Allah sorarsa Niye kılmadın Cuma diye? Ben senin sözünü niye dinleyeyim? Efendim işte kılma bilmem, hükümet şöyleymiş de bulmam, ne böyleymiş de filan. Ya burada Bizanslılar varken bile Arap Camii'nde e, Cuma namazı kılınıyordu. Ne yapalım? Yani ben Medine'de daha Peygamber Efendimiz hicret etmeden önce adaşım Esad i̇bn radıyallahu anh Allah şefaatine erdirsin namaz kılıyordu, Cuma namazı kılıyorlardı. Yani senin mantığın yanlış. Doğru değil. Onun için cami, cumayı, cemaati, dinin asıl yolunu, Kur'an yolunu, hadis yolunu terk etmeyin muhtemel kardeşlerim. Yolumuz, ana, ana yolumuz peygamber efendimizin sünnetine uymak yoludur. Biz peygamber efendimizin ashabı gibi olmak istiyoruz, o yolda yürümek istiyoruz deyin. Namazları cemaatle kılmaya gayret edin. Çünkü 27 kat sevabı fazladır. Fazla namazlardan ayrı efendimizin tavsiye ettiği, Fazilet namazlar vardır, faziletli namazlar vardır, onları kılın. Sabah namazından sonra işrak namazı vardır, burada sabah namazından sonra oturuyoruz, evladı okuyoruz, bir namaz kılıyoruz, ona işrak namazı derler. Çok büyük sevaplar kazanılır, ona devam edin bir. Sabahla öğle, he, tabii neredesiniz orada camide sonra o namazı kılıncaya kadar Kur'an okuyup ilim-i irfanla olup işrak namazını kılarsınız güneşin doğmasından 25 dakika geçtikten sonra filan kılınabilen bir namaz. İşrak namazını tavsiye ederiz. Çok sevap bir. Sabahla öğlen arasında dört rekat duha namazı kılın. iki. Duha namazı da insana Allah'ın sevgili kulları arasına katar. Akşam namazının sünnetinin arkasından evvabin namazı kılın. Üç. Evvabin namazı da hemen sünnetin arkasından kılınır. İnsanın günahları, denizlerin, çöpürtleri kadar çok olsa bile affına sebep olur diyor Peygamber Efendimiz. Kaçırılır mı bu namaz? Kılarsınız, bunu da kılarsınız. Gece yatarken taze ateş abdest alıp, ateşiniz varsa onun için taze diyoruz. Her zaman ateşli olacaksınız ama gece yatarken taze yeniden ateş alacaksınız. Ne olur o zaman? Üşenmeyip insan taze abdest alınca vesaire vesairesine sıkışıklık olmaz. Yani rahat olmuş olur. Hem sıhhi bakımdan iyi. Efendim? her bakımdan rahatlamış olarak yatmış olacak insan. Terzi abdest alırsınız, 4 vekat namaz kılın dualar edip şöyle abdestli olarak yatın. Abdestli yatan bir insanın bütün gecesi ibadete yazılır. Onun için bunu da tavsiye ediyoruz. Geceliğinde teheccid namazına kalkın. Sahura kalktığımız gibi gece uyguyu bölüp teheccid namazına kalkın, abdest alın gece namazı kılın. Teheccid namazı kılın. İnsan hoca olunca çok böyle cevaplar geliyor kendisine, birçok şeyler öğreniyor. Bir sivri akıllı da çıkmış, Teheccid neymazı hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayet var. وَمِنَنْ لَيْلِ فَتَهَجَدْ بِهِ نَافِلَةَ diye, Sivri akıllının birisi çıkmış, o Peygamberimize emir diyor. Binaenelere biz tutmayacağız. Ya Peygamber Efendimiz kimin örneği? Bizim örneğimiz yani, ona emredilmişse biz de yapmaya çalışacağız sonra peygamber efendimiz hadisi şeriflerde kendisi tavsiye etmiş geceliğin kalkın gece namazı kılın diye seher vakitlerinde tevbe istiğfar edin namaz kılın, Kuran okuyun diye tavsiyeler var Kansalı, yani ben hayret ediyorum İslam'ın her şeyine bir çomak sokan bir karıştıran insan var kimisi cumayı yok etmeye çalışıyor kimisi efendim teheccüde Kaldırmaya çalışıyor, kaldırmaya çalışıyor kimisi şöyle kimisi böyle Allah kadar fikir versin çok zıprı insan var ama öyle e, herkesin sözüne bakmayın alimlerin sözüne bakın sahih kitapların hükmüne uyun pazartesi başında günleri oruç tutmak sevaptır şevvalin altı gün orucu sevaptır zilicenin on gün orucu sevaptır muharramda oruç sevaptır muharramın 9'unda 10'unda 11'inde Recep'te Şaban'da oruç tutardı Efendimiz çok çok. O oruçları tutarsınız. Anazenin dışında böyle oruçlar tuta tuta da sevap kazanın. Sonra <gülüyor> zikirler, namazlar, oruçlar hep sevaplı işleri sayıyoruz. Sonra ilim öğrenin, hadis öğrenin, Kur'an öğrenin Fıkıh öğrenin İslam'ı iyi öğrenin iyi anlatın Çoluk çocuğunuzu iyi yetiştirin Mahallenizde sentinizde, Komşunuzda şeye İslam'ı anlatmaya çalışın İslam için çalışın da İslam gelişsin Müslümanlık yayılsın Cihad edin Malınızla canınızla gayret edin Cehd edin İslam'ın gelişmesine çalışın Sıraplı işlere koşturun paranız çoksa cami yaptırırsınız, kurs yaptırırsınız. Fakirleri doyurursunuz. Efendim zenginleri efendim yetimlere bakarsınız filan. Eee yaşlılara yardımcı olursunuz. Mali, bedeni, her türlü fırsatlarla sevap kazanmaya çalışın. Sonra günahlardan kaçınma dikkat edin. Takva sahibi olun, vera sahibi olun. Demin söyledik hadiste geçti vera şüpheliden bile kaçınmak demek. Takva sahibi olun, vera sahibi olun. Haramlara, günahlara hiç yanaşmayın. Hocamız dedi ki, haram olan yola adımınızı bile atmayın. Yani bu yoldan yürüyeceksin tıpış tıpış tıpış tıpış en sonunda haram var, o yola adımını bile atma başında. Oraya bile daha uzak olsun. Yemene olsun. Oraya yanaşmayın. Haramlara, günahlara yanaşmayın. Çünkü Allah haramlardan, günahlardan sakınan kulları çok sever. Takva ehli kulları çok sever. Ramazan orucunun gayesi neydi? Takva ehli olmayı başarmaktı. Takva eğitimi diyor Ramazan. Takva ehli olanı Allah çok sever. Çok mükafatlandırır. Allah rızası için bir günahtan sakınan insan öbür taraftan Allah'ın büyük lütfuna nail olur. Buradan bir günaha göz yumarsın Allah öbür taraftan Büyük bir mükafat verir. Buradan bir günahtan elini çekersin. Allah öbür taraftan çok daha ala mükafat verir. Buradan Allah rızası için bir fedakarlık yaparsın. Harama, günaha yanaşmazsın. Allah öbür taraftan seni mükafatlandırır, teltif eder. Onun için takva ekli olacaksınız. Haramlara, günahlara yanaşmayacaksınız bile. Üçüncü tavsiyem de ahlakınızı düzelt.